ve tövbelerinizi kabul etmek istiyor. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek istiyor. Şehvetlerine uyanlar ise sizin büyük bir sapıklığa düşmenizi istiyorlar. Allah sizden yükümlülükleri hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve zulmederek bunu yaparsa, onu cehennem ateşine atacağız. Bu Allah'a pek kolaydır.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 Yakın komşuya, uzak komşuya, Yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, Elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, Kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar, cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden, Ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere,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 daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler. Ey kendilerine kitap verilenler! Bir takım yüzleri silip de tersine çevirmeden, yahut cumartesi halkını lanetlediğimiz gibi, onları lanetlemeden, yanınızda bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimiz,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 Kendilerini temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kendilerine kıl kadar zulmedilmez. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu onlara yeter. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Onlar cipte ve tavuta inanıyorlar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 Ey Muhammed! Sana indirilen Kur'an'a ve senden önce indirilene inandıklarını iddia edenleri görmüyor musun? Tavut'u tanımamaları kendilerine emrolunduğu halde onun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları derin bir sapıklığa düşürmek istiyor. Münafıklara Allah'ın indirdiğine Kur'an'a ve Peygamber'e gelin dendiği zaman,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 Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddiklerle, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler!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 Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik veya korku ile ilgili bir haber geldiğinde, onu yayarlar. Halbuki onu, peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan, onu değerlendirip sonuç çıkarabilecek nitelikte olanları, onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç, muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah,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 kendi katından dereceler, Bağışlanma ve rahmet ile, Cihattan geri kalanlara, Üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, Çok merhamet edendir. Kendilerine zulmetmekteler iken, Meleklerin canlarını aldığı kimseler var ya, Melekler onlara şöyle derler, Ne durumdaydınız? Niçin hicret etmediniz? Onlar da,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 Başkadır. Umulur ki Allah bu kimseleri affeder, çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yerde bulur, genişlikte. Kim Allah'a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse,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 ne de kitap ehlinin kuruntusuna göredir. Kim kötü bir iş yaparsa, onunla cezalandırılır. O, kendisine Allah'tan başka ne bir dost, ne de bir yardımcı bulabilir. Mü'min olarak erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.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 Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey,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 ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Allah kimi saptırırsa, ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da, kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize, Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar, cehennem ateşinin,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 Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında, çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayra açıklar veya gizlerseniz, yahut bir kötülüğü affederseniz, bilin ki,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 sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik. Anlatmadığımız nice peygamberler de gönderdik. Allah,